İklim kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın Ekşi Radyo dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşu konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu hafta daha önce ne benim ne annemin ne de dedemin karşılaştığı bir felaketin ardından sesleniyorum. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezinde ve 13,5 milyon kişinin yaşadığı 10 ile etkileyen iki büyük depremde 236.416 bin binanın 1.279.576 milyon, bin milyon evi hasar gördü. Resmi açıklamalara göre 37.000 kişi hayatını kaybetti. 109.000 kişi yaralandı. Komşumuz Suriye'yi de etkileyen depremde 7.000 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler açıklamasına göre İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'u etkileyen depremde 5.3 milyon kişinin evsiz kalmış olabileceği söyleniyor. Yaşanmakta olan iç savaş yüzünden zaten bir kısmı çadırlarla yaşayan 4.1 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Sevgili dinleyicilerimiz Sanırım büyük bir krizi anında yaşıyoruz. Kanlı savaşlar, pandemi, depremler ve iklim felaketleri. Hepsi de aslında daha az canlının zarar görmesini sağlayabileceğimiz kriz halleri. Hepsi daha dikkatli, daha dürüst, daha sempatik ve daha empatik ve hazırlı bir şekilde yaşarsak üzerinden gelebileceğimiz felaket şekilleri. Sayın dinleyiciler! Bu sebebini bilmediğimiz bir virüs ortaya çıkardığı bir zombi saldırısı değildir. Depremin olacağı da, binaların yıkılacağı da, insanların yaratıma muhtaç olacağı da daha önceden biliniyordu. Bilim bize yaşanacak felaketin boyutu konusunda elinden geldiğince uyarılarda bulunuyordu. Bilim insanlarının dediklerinin yerine elde edecekleri karı düşünen cahil, empati yoksunluğu yüzünden büyük bir felaket ile karşılaştık. Unutmak mümkün değil, unutmayacağız. Ama eğer bu programı ilk kez dinlemiyorsanız bu durum size bir şey hatırlatabilir. İlk kez dinliyorsanız da ben hatırlatmakta fayda görüyorum. Bilime yani bilim insanlarının uyarılarını sırtını çevirip yüzünü kara çeviren insanlar yüzünden evimiz yanıyor. İklim krizi tıpkı deprem gibi şiddeti artarak gelen bir felaket olarak karşımızda. Dünyaya salınan toplam karbondioksitinin %8'inden sorumlu olan çimentonun kalitesizliğini konuşuyoruz. Fosil ıkıtlarla kapladığımız yolların doğa karşısında ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu durumun sorumlusu olan yetkili kişiler haber alma yollarımızı kapatmaya çalışıyor. Hepimiz bir günah keçisi arıyoruz. Çünkü ortada büyük bir günahın olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık karar vermeliyiz. Bu güne kapatacak şeyleri tekrar mı edeceğiz? Yoksa bilime, doğaya ve iyiliğe inanıp daha mı dikkatli olacağız? Ben ve iklim üstü arkadaşlarım ikincisini seçmemizi istiyoruz. O yüzden iklim krizinin çözüldüğü bir dünyada depremler de insanların ölmediği kadar ileri gitmeyi istiyoruz. Artık kaldığımız yerden devam edemeyiz. Depremleri, savaşları ve cahilliği durdurarak iklim kriziyle mücadelemize devam etmeliyiz. Çünkü çözüm ortak. Bilime güvenmek. Evet bu kez farklı haber kaynaklarında yer alan ve deprem sebebiyle yaşanan veya yaşanacak çevre felaketlerini sıralamak istedim. Depremler ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin su kaynakları yönetimi ve su kaynaklı doğal afetlerin kontrolü araştırma ve uygulama merkezi yönetim kurulu üyesi Profesör Dr. Celalettin Şimşek deprem sonrası yer altı sularında ve olası tehlikelere dikkat çekti. Şimşek depremler yer suyunda iki önemli değişim yapabilir. Yer suyu seviyesinde ve kimyasında değişimler yaşanabilir. Halk sağlığını doğrudan ilgilendirdiği için ilk olarak kimyasal boyutunu değerlendirelim. Fay hatlarının, derin ceotermal suların veya organik bileşikli serimanlar varsa eski göl yatakları olabilir. Kömür alanları olabilir buralardan metan gazı, karbondioksit ve sülfür gazları yeraltına suya karışabiliyor. Bunun örneklerini gördük. 2022 yılında Düzce depreminde bazı kuyularda metan gazı girişleri oldu. Hatta halk Çakmağı çakınca suyun yandığını gördük. Böylece durumlar bu bölgede yaşanılabilir dedi. Fay hatları boyunca jeotermal sularda yer altı suyuna karışabileceklerini dikkat eden Profesör Doktor Şimşek. Böyle durumda e, suyun sıcaklığında da artış olacaktır. Bu tür sıcaklığında e, artış olan sular tüketilmemeli. Çünkü jeotermal sular yüksek oranlı metan konsantrasyonu içerir. Bu tür sudaki değişimler olan bölgelerde tüketmeden yetkililere bildirilmelidir diye konuşuldu. Türk Tabipler Birliği 10 ili etkileyen depremin ardından yerli bir olan özellikle de eski binalardan yayılan asbestte ilişki, e, ilişkin bir uyarı metni yayınladı. Enkazlardan havaya dağılan ve Asbest içeren tozlar enkazın başında yakınlarına ulaşamayan insanlar arama kurtarma ekipleri ve enkaz kaldırma ekipleri içinde ciddi bir sağlık sorunu oluşturuyor. Kısa sürede tozumalarının engellenmesi ve şehir içlerinden tamamen ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılmaları gerekiyor. Deprem bölgesinde asbest maruziyetini önlemek için enkazlar profesyonel ekiplerce sulama ve kaldırılmasını isteyen TTB enkaz mar çalışmalarına maruz kalanların FFP2-FFP3 tipi maske kullanması ve hafriyatın rastgele dökülmesi önlenmeli dedi. Bir sonraki haber deprem bölgesinde inşaatı devam ettirmek eee olan Akku'yu Nükleer Santrali ile alakalı. Depremlerin ardından afet bölgesi ve çevresinde yer alan güç santrallerine yönelik endişeler nedeniyle gözlerin ilk çevrildiği yerlerden biri tabii ki de Akkuyu'du. Jeofizik Yüksek Mühendisi TMM OB Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Erhan İçöz, İskenderun Körfezi ve Kıbrıs çevresinde, uz Kıbrıs çevresinde uzanan faylarda enerji birikimi olduğuna dikkat çekerek riskleri yeşil gazete için değerlendirdi. İçöz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne dair radyasyon etkisi ve radyoaktif atık sorunu dışında en büyük endişelerden birini deprem olduğunu ifade ederek İskenderun Körfezi'nde Kıbrıs'ın kuzeyine ve güneyine Do Doğru iki çatal halinde bir fay var. Burası tam e, Akkuyu'nun karşısı. Bu faylarda da stres ve enerji birikti. Bunların da kırılması halinde bu sefer Akkuyu'nun bulunduğu yerde hem çok ciddi hasarlar oluşabilir hem tsunami oluşabilir dedi. Reaktörlerin soğutma suyu ve enerji nakil hatlarında bir deprem durumunda Büyük riskler teşkil edebileceğini aktaran İçöz, AKÜ'yu NGS'nin bir şekilde ak aksamaması gerekir. Çok kısa süreli bir aksama bile burada zincirleme reaksiyonları sebep olabilir diye konuştu. Şimdi de avcılık ile ilgili bir haber var sırada. Tarım ve... Orman Bakanlığı'nda yapılan açıklamada depremler nedeniyle yaban hayatı ve yaşam alanlarının olumsuz etkilendiği belirtildi. Av ve yaban hayatın korunması maksadıyla ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde kara avcılığının yasaklandığını bildiren açıklamada şunlar kaydedildi. 20 Ağustos 2022 ile 5 Mart 2023 tarihi arasını kapsayan 2022-2023 av dönemi yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla doldurdu. 4.915 sayılı kara avcılığı kanununun 5. ve 12. maddeleri gereği kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı. Bu karara çok sevinmekle beraber bu yasanın kalıcı olmasını umuyorum. Bu arada deprem sonrası en büyük çevre felaketlerinden biri olarak görülen 26 milyon ton molozun net şekilde bertaraf edileceği önemli konulardan biri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Doktor Yasin İlemin kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan binaların e, binalardan kalan enkaz ve molozların ortaya çıkardığı tehlikeye e, uyarıda bulundu. Büyük bir tehlike bizi bekliyor diyen İlemin Twitter üzerinde yaptığı bir dizi paylaşımla enkaz ve moloz yığınlarının oluşturması olası tehlikeye ilişkin şu ifadeleri kullandı. Araştırma alanım, doğa ve ekoloji olduğu için aktarmam gerekiyor. Yaşanan büyük deprem sonucu devasa bir enkaz ve moloz ortaya çıktı. Bu hafriyatlar uygun bertaraf edilmezse yaşadığımız binlerce kayıptan fazlasını verebiliriz. Deprem sonucu yıkılan binalardan ortaya saçılan enkazlarda insan sağlığı ve ekosistemi için zararlı pek çok madde bulunuyor. İzolasyon maddelerindeki kimyasallar, zararlı plastik türevleri ve asbest bunların başında geliyor. Yakında yakılan binaların yerine yeni binalar inşaatlarına başlanacak. İnşaat öncesi hazırlık aşamalarında mevcut hafriyatlar doğal alanlardaki vadi tabanlarına, doğal sulak alanlara ve tarım alanlarına dökülürse bölgede büyük bir tehlike başlayacak. İlk olarak madde çevrimleri su döngüsüyle bu zararlı maddeler toprağa ve yer alt sularına karışacak. Buna bağlı olarak tarım alanlarında yetişen gıdalar insanlar tarafından tüketildikçe uzun vadede başta kanser olmak üzere hastalıklar görülecek. Son olarak da bugüne kadar iklim kriziyle ilgili de hep bahsettiğimiz bir konu olan gazetecilik konusuna gelirsek doğru bilgiyi değiştirmeden çevirmeden aktarmak çok önemli. Olaylarla ilgili sayıları verirken bunların sadece istatistiklerinden ibaret olmadığını hatırlamak, teyitli bilgileri ve konusunda uzman kişilerin söylediklerini iletmek çok önemli. Krizler için emin olun, hep bir önlem vardır. Yeter ki farkında olun, harekete geçin. Programı bitirmek için Evanescence'dan My Immortal isimli şarkıyı seçtim. Haftaya görüşene dek kendinize ve gezegenimize sevdiklerinize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.